Bismillahirrahmanirrahim Sabilerin bazıları da kardeşlerim yıldızlara ve yıldızlarda bulunduğuna inandıkları ruhaniyetlere taparlar. Bunlar her bir yıldız için bir put ve tapınak yapıp onlara taparlar. Ve her bir yıldızın tapınağı ayrı ayrı icat edilmiş bulunmaktadır. Eğer bu ayrı ayrı tapınaklar ve ayrı ayrı tapınma şekillerinin neler olduğunu öğrenmek buna bütün teferratı ile vakıf olmak isterseniz bu hususta İbn Hati'yi rey anılan zata nispet edilen Es sırrül fi muhabbetin nucum adlı kitabı okumanız size yeterlidir. Şüphesiz kardeşlerim bütün bu inanış ve davranışlarının sonu putlara ibadettir. Yani yani görünüş ve şekil itibarıyla birbirinden çok farklı gibi de olsa kiminin tapındığı güneş, kimininki ay kimininki bir yıldız ve o yıldızda bulunulduğuna inanılan bir ruhaniyet de olsa güneşi veya ayı bir melek veya bir bir diye kabul de etse veya başka bir türlü inancı da bulunsa sonu ve neticesi Allah'a ibadeti bırakıp Allah'ın yarattıklarından bazılarına veya onları temsilen yaptıkları putlara tapınmaktır. Her biri özel bir şahısla özel bir ibadet şekliyle özel bir tarikat üzerinde de bulunsa yine tapındığı Allah değil bir puttur. Güdülen yol ve tarikat bir küfür ve bir şirk yolundan başka bir şey değildir onlar ister ashabı ruhaniyet diye anılsın ister ashabı kevabip diye anılsın neticede yine aynıdır köfürdür ve şirktir yaratanı bırakıp yaratmışlardan birine yaratılmışlardan birine tapınmazdır evet onlardan her biri bir özel yol takip edip özel bir yıldızın ve o yıldızda bulunulduğuna inanılan Ruhaniyetin suretinde bir put yapmıştır hiçbir putu bir diğerinin putuna benzemez kardeşlerim fakat aslında bu falanca varlığın veya kişinin suretindendir onu temsil eder diye konulmuş bulunan bütün putların böyle icat edilmesinin sebebi kayıpte bulunan gözle görülemeyen ve elle tutulamayan bir mağbuda inanmış olmak ve inanılan bu mabut için bir şekil ve suret tasavvur edip bu şekil ve sureti bir puta ona nispeten veya onu temsilen canlandırmaya çalışmaktır. Güya bu yapılan ve yontulan putlar inanılan ve gayipteki mabudun birer vekili ve temsilcisi durumundadır. Zahiren tapınmaları bu putlara ise de aslında bu putların temsil ettikleri ve yerine vekalette bulundukları o gaib mabuda tapınmaktadırlar. Yoksa aklı başında birisi kalkıp bir taş parçasını kendi elleriyle yontarak bir şekle soksun, sonra da onun karşısına çıkıp benim mabudum ve ilahım işte budur diye inansın. Bu inançla ona tapsın, bu olacak bir şey değil. Yani insan bunu bu şekilde ve mahiyette yapmaz. Onun aldanışı ve sapıtması demin de dediğimiz gibi önündeki bu putun gayipteki mabuduna vekalet ve naiplik ettiği hakkındaki inancı ve zihniyetidir. Şeytanların insanları şirke düşürmek için aldatması da işte böyle nazik ve zayıf bir noktadan başlamaktadır kardeşlerim. Şeytanlar, insanların zihinlerini önce bu şekilde karışıklığa uğratarak fıtrattan, fıtratlarındaki tertemiz tevhid inancından başka noktalara kaydırmak suretiyle, onları sapıklığa sevk etmekte, böyle çeşitli şirk yollarına düşürmektedirler. Allah razı olsun Müslüman. Tabii ki kardeşlerim, şeytanın insanları aldatması, onun insanların insanların kalplerine verdiği bir takım vesveseler gizli fısıltılar ile olmaktadır. Şeytanların esas faaliyet alanları burasıdır. Kardeşlerim, iblisin faaliyet alanları fısıltı vesvese dedik. Fakat onlar hariçte de faaliyet yapmakta, at oynatmaktadır. Gayipten duyulan seslerde, bir takım hatifi nidalarda onların hisleri bulunmaktadır. Bazen onlar bir putun veya put edinilen bir yerin ve makamın içine yerleşerek oradan ses de verirler. Hatta gaybi, bazı işleri ve olayları buralardan kendi dostlarına fısıldarlar. Fakat onların dostları kendilerine bunu fısıldayanları gözleriyle göremezler. Bunun için kendilerine bizzat o makamın veya putun seslendiği zan ve vehmine kapılırlar. Bilhassa onların cahil cuhala sınıfı bunun kesinlikle böyle olduğunu inanırlar. Evet. Bu kalea sınıfı ise cansız bir varlık bir taş parçası elbette konuşamaz bize seslenemez bu bize konuşup nida eden ses veren varlık putlardaki ruhaniyettir derler bazıları ise bunun bir melek olduğunu iddia eder böyle inanır dolayısıyla kendisinin melekler ile konuştuğuna meleklerden doğru bilgi ve haber aldığına inanırlar Fazı ahmaklarsa daha başka şeyler söylerler Bunlar ise işin felsefesiyle iştigal eden, felsefe yapan kimselerdir. Bunların iddiası ise o putlardan duyulan seslerin manevi güçlerden yani manevi aleme mensup cisimlerden geldiğinde inanırlar. İşlerinde öyle kimseler de vardır ki bu söylenenlere bu söz ve inanışlardaki farklara hiç önem vermez böylelerinin bütün özenti ve himmeti o sesi duyabilmeyedir. O sesin aslı ve mahiyeti ne olursa olsun hiç düşünmez ahmak. Her nereden, hangi varlıktan bir ses ve nida duysa, onu mutlaka ilah edinir, ona tapınır. Benim nasibim ve feyzim buradandır, buradadır der. İşte bu inançla o varlığa yönelir, bağlanır ve ona sığınır. Hem de tam bir iyi niyetle tam bir inanış ve bağlanış ile işte onların onlardan birinin iyi niyetle herhangi bir taş parçasına bile teveccühte bulunsan mutlaka feyiz ve nasibini alırsın. Bundan büyük faydalar sağlarsın demesine <gülüyor> <gülüyor> Alhamdülillah onların bu inanış ve düşünce yapısını yansıtmaktadır kardeşlerim. Burada baştan sona bir özet yapmak istersek deriz ki kardeşlerim gerçekten şu yeryüzünde yaşayan insanların pek çoğu şu veya bu şekilde şirk koşmaya bu tapıcılığa müptela ve aşık durumdadır. Hakikaten bu böyledir. Gerçek manada hanif olanlardan başkası asla bu fitne ve beladan yakalarını kurtaramamış ve kurtaramazdı. Bu hanifler ise şuurlu bütün Müslümanların bildikleri gibi İbrahim milletine tevhid akidesine sarılanlardır. Allah biz onlardan kalsın. Kardeşlerim gerçek manada muvahhid olan Müslümanlar ve gerçekten insanların aslı, asıl fıtratı, hanafiyet ve tevhid olduğu halde yine yaradılışı icabı insanların şirke karşıda büyük bir zaaf içinde bulundukları anlaşılmaktadır. Nuh önce ta Adem babamıza yakın devirlerde, şirkin ve puta tapıcılığın zuhur edilmiş olması da bunu göstermiyor mu? Evet. Bütün hanafiyet yolunda gidenlerin imamı olan Hz. İbrahim yeryüzündeki put perestiğin ve puta tapıcılığın çokluğu karşısında ibret ve hiddede düşüp yüce Rabbına sığınmış ve demiştir ki Rabbim beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim gerçekten bu putlar insanlardan pek çoğunu dalalete düşürdüler diyor İbrahim 35'te. Kardeşlerim Yüce Rabbimizin şu veya bu şekilde helak ettiği bütün ümmetler istisnasız hepsi puta tapıcıydılar. Nitekim bunların kıssaları Kur'an'da açıkça anlatılmış bulunmaktadır. Ancak kardeşlerim peygamberler ve onlara güzelce uyan ve tevhid ehli olan kimseler kurtulmuştur. Allah'ım bizi onlardan kıl. Eğer putperestliğin ne kadar çok yayıldığını, putlara tapanların ne kadar çok olduğunu anlamak istiyorsanız Ali sallallahu aleyhi ve selam efendimizin şu sözlerini bilelim yeter. İşte o andan bize kadar sahih bir şekilde nakledile gelmiş bulunan bu mübarek sözü aynısını size nakledeyim. Bakın ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Gerçekten her bin kişiden cehenneme sevk edilecek olanların sayısı 999'a varmaktadır. İnsanın kanı duruyor değil mi? Bu Muhammedi tebliğ hakikat karşısında insan nasıl ibretlen dolmaz ki işte ibret hikmet ve hidayet kaynağımız Yüce Kur'an'da da Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Bakın ibretle ve dikkatle dinleyin fakat insanların çoğu inkarda direktiler diyor yine yeryüzünde bulunan insanların çoğuna uysan onlar seni Allah'ın yolundan saptırırlar. Onlar sadece zannediyorlar ve onlar sadece saçmal yollar diyor En'am 116'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala fakat sen ne kadar istesen de yine insanların çoğu inanacak değildir." diyor Yusuf 3'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala biz onların çoklarını yoldan çıkmış bulduk. Fakat çoklarında sözde durma diye bir şey bulamadık diyor. Araf 102'de Allah'ım bizi müminler tayfesinde sabit kıl. Kardeşlerim insanların putlara tapınma belasına ne kadar şiddetli bir şekilde yakalandıklarını bu puta tapıcılık fitnesinin ne kadar büyük bir bela olduğunu şuradan da anlamış olalım ki bu putların abid ve aşıkları bulunan kimseler bu uğurda canlarını, mallarını evlatlarını bile vermekten geri durmadılar. Putları uğrunda hiçbir fedakarlıktan sakınmadılar. İşlerinden nicelerinin bu uğurda yok olup gittiklerini gözleriyle gördükleri halde kendileri aynı akıbete atmaktan kendilerini çekinmediler. Bu ki bütün bu musibetler üstelik onların putlara karşı duydukları aşk ve muhabbetini artırdı. Birbirlerine putları üzerine sabretmelerini tavsiye etmeyi de ihmal etmediler. Evet kardeşim bunları düşünen akıl eden insanlar anlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın putperestliği ayıplayıp yasakladığı ve bu hususta Kur'an ayetlerinin indiği günlerde Ebu Uhayha hasta düştü Ebu Leheb kendisini ziyarete gittiğinde ağlar buldu ben niye ağlıyorsun ölüme çare mi var dedi o ben benden sonra Uzza'ya tapılmayacağından korktuğum için ağlıyorum diyor. Ebu hep de vallahi senin sağlığında tapılan Urza sen öldü diye terk edilecek değildir karşılığını verdi. Ebu Uhayha buna sevindi ve müsterih olarak öldü. Az sonra da Halit'in elinde helak oldu. Görüyor musunuz kardeşler? Darısı öbür kafirlerin bu şekilde ölmesine ve o putların Halit gibi insanlar tarafından kaldırılması. Kardeşlerim, dinen ve tarihen sabit bulunan bütün bu hakikatler gösteriyor ki, putperestlik fitnesi, aşk fitnesinden ve bu yüzden işlenen fıskı fucur fitnesinden çok daha büyük bir fitnedir. Evet, Aşık bir adam dünyada veya ahirette fena halde ceza göreceğini bilse de maşukuna ulaşmaktan geri durmaz. Her ne pahasına olursa olsun maşukuna, muradına ermek ister. Bu uğurda dayak yer, eziyet, işkence çeker, evinden, malından her şeyinden olur. Fakat bütün bunlar o aşığın maşukuna olan aşkını aşkındaki istek ve hırsını artırmaktan başka bir işe yaramaz. Fakat bir mahluka, bir puta müptela olan Allah'tan başka herhangi bir varlığı kendisine mabut ve mahbub edinen bir kimsenin hali böyle bir aşığın halinden daha şiddetli ve daha beterdir. Şüphesiz şirk yoluyla kazanılan günahlar da Böyle suri aşk yoluyla, fısk ve fucur ile kazanılan günahlardan daha büyük, daha beterdir. Allah bilerek veya bilmeyerek şirke düşmekten bizleri beri buyursun. Kardeşlerim başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere, bütün ilahi kitaplar evvelinden de ta ahirine kadar bunun böyle olduğunu, en büyük batılın küfür ve şirk olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Küfür ve şirk ehlinin Allah'ın ve peygamberlerinin düşmanları şeytana uymuş şeytanlar olduklarını açıkça bildirmektedir. Evet kardeşlerim şeytana uyanlar şeytana tapanlar işte bu müşriklerdir puta tapınanlardır. Çıkmamak üzere cehenneme girecek olanlar da işte bunlardır. Allah bizi bundan beri buyursun. Azap ve ikab bunlar içindir. Allah ve Allah'ın bütün peygamberleri ve melekleri bu şeytana tapanlardan uzaktır. Yüceler yücesi Allah asla bunların hiçbir amelini kabul etmez asla müşrikleri bağışlamaz kardeşlerim. Bu husus baştan sona tevhid dini olan, müslümanlıkta zaruri ve kati olarak bilinen, böylece sabit bulunan bir husustur. İşte kardeşlerim bunun içindir ki, Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala tevhid ehli bulunan ve müslümanlara hanifliğin imamları bulunan bütün peygamberlere ve onların ümmetlerine bu puta tapıcılarla savaşmalarını, savaş sonrasında onlardan ganimet ve esir almalarını mübah kılmıştır. Çünkü Yüce Rabbimiz yeryüzünün şirkten ve şirk ehlinden temizlenmesini murat edip emretmiştir. Ve kullarından hiçbir sınıfı yermediği şiddet ve ölçüde bu müşrikleri yermiş ve kötülemiştir. Azap ve cezanın en şiddetlisinin bunlar için olduğunu beyan buyurmuş. İşte Allah'ın kulları içinde en kötüleri, en betbah olanları bunlardır. Allah onları kahretsin. Ve Allah'ın peygamberlerinin bunlarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Çünkü bütün peygamberler Allah'ın yolundadır, tevhid yolundadır. Putperestler, şeytan perestler ise. İşte o da bir başka yoldadır. Allah inananları korusun kardeşlerim.